Tadiyo tiyatrosu. Kuyruklu yıldız altında bir istivaç. Hüseyin Rahmi Gürpınar. <gülüyor> uuu, Emine kız! Kapıya gel bak ne diyeceğim! Aman bu karıdan hem iskinliği kıyamet kopsa yerinden kıpırdamaz. Emine Hanım! Kapıya gel! Dünyaya yıldız çarpacakmış diyorlar. Merakımdan bir yerlerde duramıyorum Emine anam. Hu. Sus sus oğlanı yeni Ay. uyuttum. Gir içeri. Hay Allah. Ne vuruyorsun öyle hızlı hızlı? Ev temelinden sarsılıyor. Benim vuruşumdan ev mi sallanırmış ama? Nasıl sallanmaz? Baksana ah. tavan arasından pıtır pıtır tozlar dökülüyor. Haberi duydun mu? Ne haberi? Gene Sıtkı karısını mı bu Aman yere bassın Sıtkı da karısı da. Bu öyle karıbaşıma keyfiyeti filan değil. İş fena fena. Ne olmuş canım? Ortalık çalkalanıyor ayol. Senin bir şeyden haberin yok. Bursa'da Sar Sultan duydu. Neyi duydu? Aa, Aa, ne felaket ne felaket. Ay yüreğimi oynatma öyle. Meraklanınca boğazıma bir şey tıkanıyor. Acıklı bir şeyse hiç söyleme rica ederim. Acıklının acıklısı. Evlere baklara şenlik. Dostlar başından bak Etme Bedriye etme. İşte yüreğim gümbür demeye başladı. Söyle söyle bayılacağı. Dünyaya kuyruklu yıldız çarpacakmış diyorlar. Aman. Bir şey sandım ben de. Çarpacakmış. Çarpacaksa çarpsın. Kapımı kapar evci izimde otururum. Emine kardeş saçma sapan konuşuyorsun. Hiç o koca meret o saçaklı raziye şu dünyaya çarpar da senin evin kalır mı ki kapını kapatıp oturasın? Hanım hanım benim evci izime bir şeycik olmaz. Bu ev Kazasker Efendi'nin çarşambadaki konağa yıkıldığı zaman onun kerestesiyle yapıl İçindeki yağhane direklerini görsen şaşırırdı. Ooo Emine. Aa, Bedri'ye. Ay o sende mi oradasın? Ne yapıyorsunuz orada bakayım? Gökteki kuyrukluyu konuşuyorum. Hangi kuyrukluyu? Gökteki. Birkaç güne kadar dünyaya çarpacakmış diyorlar. Bir çarparsa hepimiz tuzla buz oluruz. Sus kız, içim fena oldu. Kim söylüyor onu? Ulemalar, kitapta yerini görmüşler. Aman, sen sakla Rabbim, cümle ümmeti Muhammed'i ve bu Emet'i kulunu. Kıyamet alameti bunlar. Ayol, geçen sene bir katır doğurdu demişlerdi de inanmamıştı. İşte, demek ki doğruymuş. Yapı da pek çoğaldı. Ha, bunların hepsi kıyamet alametleri bu. Anne ne konuşuyorsunuz? Şiş, yavaş yavaş kardeşini uyanacak. Sanki bu dünyaya bir kuyruklu yıldız çarpacakmış da hepimiz tuzla buz olacakmışız onu konuşuyorlar işte. Ay, ben çok korkarım anne. Ne vakit çarpacakmış? Bilmem kendin sor. Ay Hanım, teyze kuyruklu bize ne vakit çarpacakmış? Önümüzdeki Mayıs'ın bilmem kaçına sabaha karşı çarpacakmış diyorlar. Aman aman siz de çarpı böyle günüyle saatiyle nereden biliyorlarmış? Kuyruklu falan, günde falan saatte dünyaya çarpacağım diye telgraf mı göndermiş? İnanmayın, inanmayın. Hepsi yalan, hepsi yalan. Yalan değil, Emel Hanım. Hatta adı da var. E dur bakayım neydi adı? Ee, şey. Ah! Ah! Alamanya yıldızı. Çerçapı kuyrukluyla hısım akraba oğlu verdiler. Ayol onların halasıysa iki gözüm, benim de teyzem oğlu versin. ah. <gülüyor> Benim de büyük annem olsun bari. Benim de kaynanam olsun bari. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hem ben kuyrukunun resmini de gördüm. Nerede gördün kız? Peygrafçıların evinde gördüm. Bilirsin onun oğlu İrfan Frankci okur. Önüme büyük bir kitap açık gösterdi. İşte dünyaya gelip de çarpacak olan hasba bu dedi. Kerdane Hanım da haber göndermiş. İrfan Bey akşam evlerinde bir toplantı yapacakmış. Şu kuyruklu hakkında. Belki bize de gösterir saç resmini. Kadınlar erkekleri parmaklarında oynatabileceklerini sanmaktadırlar. Nitekim bazı ahvalde bu böyledir de. Ama bundan sadist bir zevk duyuyor olmaları... ...ne kadar elim ve onları ne kadar aşağılatan bir tecellidir. En kuvvetli görünen kadınlar... Aslında en zavallı olanlarıdır. Onlar için muzafferiyet en zelil bir mağlubiyettir. Biraz sert mi oldu acaba? <gülüyor> Adam sende. Zaten kadınlar. <gülüyor> anne, anne sen beni sekteyi kalkten öldürmek mi istiyorsun? Aman yavrum ağzından yel alsın. O nasıl söz? Kapıyı tıktık tık eder insan. Ödümü patlattın. Kusura bakma İrfanım. Ne yapıyorsun? Son makalemin düzeltmelerini. Gene mi? Ne demek gene mi? Yani gene yazmışsın ne iyi demek istedim. <gülüyor> Bırak anne ben senin ne demek istediğini biliyorum. Ama insanlığa hizmetten bu dünyaya çeki düzen vermeye çalışmaktan beni hiçbir şey alıkoyamaz. Biraz da kendine çeki düzen versen oğlum. Ha? Ee, neden? Ne varmış? Yok <gülüyor> yok yo, yanlış anladım. Hayatına diyorum. Bak rahmetli baban epey camal mülk bıraktı bizlere. Halimiz vaktimiz yerinde çok şükür. Şöyle temiz bir aile kızıyla evlensen Ve diyorum. Ve değil mi? Bak Ragıp abimin haline. Uyulması şart bir adeti yerine getirmek için evlendi. Şimdi hallerini görüyorsun. İkisi de mutsuz. Çünkü aralarında hisçe, zevkçe, terbiyece hiçbir uygunluk yoktur. Ben de mi öyle yapayım söyler misiniz? Canım uygun bir kız bulunur evde. Mezarlıklara çömelip kağıt elba yemeği gezinti sayan o kızlar gibi mi? Yok efendim yok. Benim ruhumun inceliğini fark edecek Aşkın engin ufuklarında Benimle yelken açabilecek bir kız gerek bana Heyhat Heyhat ki heyhat Şimdi anneciğim eğer izin verirseniz Ben biraz daha çalışacağım Şu sözlerime kulak verin efendiler Kız resmini görmüşsün Nasıl bir şey Tarif etsene ayol Aa, Meraktan çatlayacağım Ah nasıl anlatsam anacığım, Deniz kızı mı desem, Ankara keçisi mi desem, Van kedisi mi desem, öyle saçak bir kafa, badem gibi çekik çekik gözler, o taranmış bembeyaz... Ah! Hu! Ayol ne oldu? Hem sorar hem dinlemez. Hu! Emet Hanım neredesin? Ay aman Allah! Ay sus! Üstüne bastığım küfenin dibi çıktı. Ay göğsüme kadar içine gömüldüm, ah. Ay vah vah, gördünüz mü zavallının başına geleni? Evde kimse yok mu Emet Hanımcığım? Aman, aman, aman, aman, of yok, yok. Ah, ah, ah, yok ya, oğlan mektebe gitti, Hayriye de arkadaşına gitti, etek bastıracakmış. Aman, ay, ay düşüyorum ay, ay, ay. Ay onlar gelinceye kadar ne yapacaksın o küfenin içinde anacığım? Oturup keyif çatıcam. Ayol soruya bak. Kapana tutulmuş fare gibi bunun içinde kaldım işte. E, biraz çabala bakalım. Çabalıyorum çabalıyorum çıkamıyorum. Faydası yok. Tıpkı kapana benziyor. İçine girmesi kolay da çıkması güç. Bedriye teyze Yıldız'ın gözleri çok mu güzel? pek alım. tahrilli tahrilli bir görsem. Ya saçları ipek gibi bembeyaz. Uzun mu uzun. Topuklarını dövüyor ah. böyle. Ya bir de ben görsem. Meraktan çatlayacağım. Orada vıcır vıcır ne konuşuyorsunuz? Biraz da benimle konuşun da eğleneyim bari. Ay sıkıtıdan patlayacağım vallahi. Ah, ah, ah. O kefenin içine ne kadar kalacaksın? Biri gelip kurtarana kadar. Ne vakit gelecekler peki? Allah bilir. Kapı çalınca kim açacak? Cinler, periler. Aa, ay! Ay! Ne var, ne oldu? Geldiler, geldiler. E gözün aydın. Ne göz ayol? Gözü kör olasıcalar, geldiler. Pis, pis Allah kahretsin, pis! Ne oluyor ayol, söylesene. Ayol, kız bugün yemek pişirdi sahanlara kotardı, Taşla dizdi komşuya gitti. Bahçe kapısı açık kalmış. Kediler birer ikişer giriyorlar. Ay! Bak, hiçbir şeye yanmam. E sen de baba sıra sütlaç yapmıştın. Öyle ki tabakların üzeri bir parmak kaymak tutmuştu. Pis lan da kahretsin Pis! Bak hiç dinler mi pis? Zaten pis'ten de anlamıyor bu. Yetti artık gürültünüz, ninni. Uyumadı çocuğum, ninni. Susun oğlum uyuyacak, ninni. Çocuklar yanık bir ses geliyor o nedir? Annem Haydar'a ninni söylüyor. Annenin sesi de pek yanıkmış. Bana pek dokundu. Bizim sütlaşların ruhuna Mersi'yi okuyor sandım. Aa, amanın dostlar şimdi de kapı çalınıyor. Bedriye, Bedriye hu. Ne var ne oldu? Sizin cumbadan bakıversene kim gelmiş? Bakıyorum bakıyorum. Öyle kapıyı alacaklı gibi çalan İyi bildin alacaklı O bakkal efendi sen misin O kapıyı nafile çalma Evde kimse yok mu ki Emel hanım evde ama Zavallı küfeye düştü Sana kapıyı açamaz Sabah sabah eğleniyorsun mu benimle Ne eğlenmesi canım Kadın küfeye düştü diyorum sana Küfeye Bana bak küfeye mi düştü Koca karının küfede ne işi var masabirin? Kuyruklu yıldızdan konuşuyordu. O da küfeye çıkmıştı. Sonra cup içine. Kuyruklunun korkusundan küfenin içine mi düştü? Hele bir yol koca karının aklına mı? Kuyruklu bu dünyaya dalaşınca küfenin içine girmez mi belli Aman alık musibet sende. Söz anlar bir adammış gibi ben de durmuş seninle çene yarıştırıyorum. Kadın küfeye düştü diyorum sana küfeye. Peki ne zaman çıkar o küfeden? Kızı komşudan gelince. Bacı. E... Ne var? Şey. Ne? E... Kız komşudan gelenecek. Hayır, Burada mı bekleyeceğim Hayır. ben? Dükkanı çırağa koyup geldim. Kapıyı açın da şunları alın bari elimden. İyi bekle geliyorum hadi. Kaleme geç kalıyorum. Akşam için her şey hazır mı? Hazır yav. <gülüyor> Emser Kalfa'nın canı çıktı. Çörekler, börekler, şerbetler. Kuzum nereden aklına geldi mahallenin kadınlarını toplayıp o o şey hakkında şey vermek? Kuyruklu yıldız hakkında konferans demek istiyorsun. Anneciğim halka aydınlatmak benim görevim. Aman aman hepsi gaz lambalarını yakıp gündüz gibi oturuyorlar. Onlara aydınlatmak senin ne üstüne vazife? <gülüyor> Öyle deme anneciğim. Hepsi korku içinde telaş içinde Onları aydınlatmak Şey yani Onlara bilgi vermek benim görevim Aa, Neden senin görevin oluyormuş bakayım Biraz dünyadan haberleri olsun Biraz da vıcır vıcır dedikodu etmekten Başka şeyler düşünsünler Allah'a ısmarladık anneciğim İşin rast gitsin yavrum <gülüyor> Küfeye girmiş. Kervetçi. Benim için küfeye girmeyen ekti sana. Batakçı müşteriler beni çoktan kafese koydular gitti. Kıyamet kopacak değil. Borca hesaba yanaşan yok. Kervetçi. Yaz deftere yaz Kervetçi. deftere. Kuyrukluğu çarpacakmış diye aç olmaz ya canım. İrfan Efendi İrfan Efendi. Allah Allah. Ne bağırıyorsun öyle canım. Yüreğim ağzıma geldi. Korkuttuksa kusura kalma bey. Korkutun tabi. Ne var ne istiyorsun? Şey bir şey danışacaktım beyim. Eski... Söyle hadi söylesene. Ağzında geveleyip durma. Söyle işim var. Eski... Şey şu kuyruklu meselesi. Bir kuyruklu lafıdır çıktı. Siz okumuş adamsınız bilirsiniz. Aslı astarı var mı bu işin? <gülüyor> Gelip çarpınca anlarsın aslı astarını. Bu eszah mı yani? Eszah ya. Gelecek dünyaya bir çarpacak gün. Evler gümbür gümbür yıkılacak... Denizler yanacak. Her şey tuzla buz olacak. Ona göre hazırlıklı ol. Bunun hazırlığında ne olacak beyim? Kefen bile lazım değermiş, Baksana. <gülüyor> Aman emin. Bu evin hali ne? Kediler ne var ne yok her şeyi silip süpürmüş. Nerede bu kadın? Bir yerde uyuyakalmıştır gene. Ne uyuması Hayriyem şu hali. Yetiş Ayriyem yetiş. Gel, gel gel. Gel de ananı kurtar. Aa, i̇lahi anne bozdun mu ayol? O kırık küpenin içine niye girdin öyle? A dostlar. Evlat olacak. Anne bu kazaya nasıl uğradın demiyor da... ...kendi keyfimle girdim sanıyor. Seni biri zorla tutup tıkma diye bu küpe Aman. <gülüyor> evet kendin girmişsindir. Nasıl girdimse girdim. İşte şimdi çıkamıyorum. Çıkar beni buradan. <gülüyor> Ay aman, ay ay ay ay, yavaş, aha, ay ay ay ay, aman aman aman aman, ay, Uu. yavaş, ay, aha, çıkar, aha, ah ah ah aman, ay, aman aman aman aman, ah oldu, ay, ah, ay, ay, ay benim benim aman belim aman aman aman, belim, belim, hmm, canım, benim benim benim, gördün mü bak. Evde bir lokma yemek kalmamıştır. Bırak yiyeceği falan anne. Bedestanelerin evinde kuyruklu üpek fena söylüyorlar. Sahi mi kız? Ya. Aman aman. Huu! Kurtuldun mu Emeta hanım? Kurtuldum kurtuldum komşum. E hadi gözün aydın. Sağ olasın komşucuğum sağ olasın. Kızım kolumdan tut da şunun üstüne çıkayım. Heh. Tut sıkı tut. Ha, Aa, ne gözün aydın yavrum. Hayriye'm kuyrukluyu anlatıyor. Pek fenamış pek. Yavrum söylerken kederinden hep gözleri doluyor ayol. Diye teyzeni olmuş? Halamın yıldızını anlatıyorlar. Artık lami kalmamış geliyormuş çarpacakmış. Ah, ah ne vakit. Ah fena oluyor. Bak sen de dinle. Emete Hanım Hayriye kızım anlatsın biz de duyalım meraktan çatlıyorum. <gülüyor> Birkaç türlü söylenti varmış. Bir söylentiye göre Frangistan'a çarpacakmış. Oh ya Rabbi, çok şükür. Ee, bir söylentiye göre de çarpmayacakmış da yalnız kuyruğu dokunacakmış. Biz de kuyruğunu okşarız severiz bize bir şey yapmaz. Nasıl yapmaz? Kuyruğu zehirliymiş. Dokunduğu insanları sam rüzgarı vurmuş gibi yakıp öldürecekmiş. Kibarlar demir kapaklı mahzenlere girmeye Aa. hazırlanıyorlarmış. Fazlıpaşa'daki bin bir direğin tepe deliklerini kapatıp... ...içine parayla adam koyacaklarmış. Ee, parası olmayanlar ne yapacakmış peki? İlahi anne parası olmayanı kim düşünür? Eh öyleyse biz de bodrumu hazırlayalım bari. Biz de efendiyle kusulhaneye gireceğiz. Hiçbir yere penceresi yoktur. Bu gece bütün mahalle kadınları İrfan Bey'in evinde toplanacaklarmış. İrfan Bey kuyruklu hakkında konferans verecekmiş. Ya. İşte tamam, pek münasip. Ben o İrfan'ın abisi Rag'ımı bilirim. Eskiden beri gökyüzüyle bozmuştur. Koca bir dürbünü vardı. Tahta boşa çıkıp ayı yıldızları seyrederdi. Hani ya, önceki idare devri var ya, bu herif dürbünle yıldıza bakıyor diye jurnal etmişlerdi de, bilmem kaç gün hapis yatmıştı. Zavallı anacığının yüreceğine inmişti. Dürbünü mürbünü ortadan yok etmişlerdi. Demek ki gene çıkarmışlar. Hmm. Herkes de bir telaş, bakkal bile fitili almış. Söylediklerini duysaydınız gülmekten katılırdınız. Ne diyor kız? Ne diyor? Baw, bağ, bağ, çatacağımış, batacağımış. Mesabirin. <gülüyor> Bakalım, evet. O ünlü edip. Anlaşılmamış şair... ...derin feylesof... ...İrfan Galip Bey teşrif buyurdular. Zevzeklenme Recai. Zaten canım burnumda. Al. Ne oldu? Suratın pek asık hakikaten. Makaleni okuyup fücceten gitmiş birinin cenazesinden mi geliyorsun yoksa? Tamam canım şaka yaptık. Ay. Ay. Azizim... ...bu kuyruklu yıldız hikayesi benim işime yaradı. Geçen gün yolda gidiyordum... Baktım nefis bir hanım Hemen yanaştım yanına Yok canım oh. e? E, Bir dakikanızı bana tahsis eder misiniz? in efendim dedim Ah Hüdayi sen de çapkınsındır <gülüyor> <gülüyor> e? Nasıl olsa bu kuyruklu yıldız dünyamıza çarpacak Her yer tarumar olacak Şunun şurasında kaç günümüz kaldı ki dedim Peki o ne cevap verdi? Şemiciğim nice manalar dolu bir işte bana bak ee, Şu kalan kısacık ömrümüzde Günümüzü gün etmek Eğlenip gülmek hakkımız değil mi dedim <gülüyor> Nasıl Nasıl ha Harika harika Uzatma artık meraktan çatlatacak mısın adamı Allem ettim Kallem ettim sonunda randevuyu Kopardım Ondan sonra Anlarsınız ya İrfan Bey kardeşim <gülüyor> İrfan'cığım bu işte tatlı dilli, cesur, atak olmak lazım. Kadın düşmanı makaleler yazmakla olmaz bu iş efendim. <gülüyor> <gülüyor> alay ediyorlar benimle Recai, ya alay ediyorlar. Yok canım, latife yapıyorlar diyelim ha. <gülüyor> Lakin azizim sen de pek ürket davranıyorsun bu işlerinde. Gençsin, yakışıklısın, varidatın yerinde, kültürlüsün... Bir münasip küçük hanım bulunsa. Şöyle görgülü, bilgili, ne bileyim. Modern bir hanım ha. Bulunsa. Bulunsa ya nereden bulunsa? Benim genç kalbimde sevgi ihtiyakiyle dolup taşmıyor mu sanıyorsun? El ele vererek, Gençliğini aşk dolu hayallerinde, altın ufuklarında ortak bir yükselme zevkiyle uçacak. Bir melek arıyorsun sen. Gün <gülüyor> akşam mı yazdım bu şair aynı satırları. Yok azizim, yok. Sen bir yandan sevgi ateşiyle yanıp tutuşuyor, bir yandan da kimseleri kendine layık göremiyorsun. Bunun kızgınlığını da kadın düşmanı makalelerinde çıkarmaya çalışıyorsun. <gülüyor> Sen benim en yakın dostumsun Recahit. Belki de haklısın. Bazen içimde bir intikam dalgası yükseliyor. Boğuyor beni. Bütün şu söylentiler gerçek olsa ve Hale dünyayı yok edip beni de bu dayanılmaz buhrandan kurtarsa diyesin evet, geliyor. Tövbe tövbe ne korkunç bir temenni. Hem de ne kadar bencilce. Haley dünyamıza çarpmayacak ki dostum. İlmi gerçekler bunu gösteriyor. Peki bunca koparılan vaveyla? <gülüyor> Halkı korkutmak ve çeşitli yollarla para kazanmak için uydurulmuş bir bahane. <gülüyor> Ama herkes korkuyor. <gülüyor> Özellikle hanımlar. Ve ben bu korkuyu alet edip hanımlardan intikamımı alacağım. Hem de bu akşam. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Evimde mahallenin hanımlarına bir konferans vereceğim. Hepsi kuyruklu yıldızı öyle merak evet. ediyor, öyle korkuyorlar ki koşarak gelecekler. <gülüyor> Ve ben onlara öyle şeyler anlatacağım ki günlerce gözlerine uyku girmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Hanım şu çocuğu doğru düzgün Anne. salla. Anne. lan. Aman hadi Allah aşkına sen de haksız mıyım? Anne karışma Girin. Hadi oğlum aşağısı tıklım tıklım dolu hanımlar sabırsızlanmaya başladılar çabuk ol biraz geliyorum annecim geliyorum şey gelin <gülüyor> Bir şey yo, yo, yok ya. bir şeyim yok. Sağ olun. Teşekkürler. İşte görünmez kaza. Bakalım kuyruklu yıldızımız da bize böyle görünmez kazalar getirecek mi? Evet hanımlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu akşam sizlere dünyamızı ziyadesiyle meşgul eden... ...hepimizi korkulara salan... Haley kuyruklu yıldızından söz edeceğim. Malumunuzdur. Dünya günlerden beri çalkalanıyor. Tezada baş döndürücü bir hızla hareket eden bu yıldız bize çarpacak mı yoksa bize hiçbir zarar vermeden geçip gidecek mi? İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Veya bazı alimlerin iddia ettikleri gibi yalnızca Haley kuyruklu yıldızının kuyruğu mu çarpacak dünyamıza? İşte bütün bu soruların cevabını ancak ve ancak ...o gün geldiğinde öğrenebileceğiz. Ay bunu söylemek için mi çağırmış bizi? Hanımlar... ...konuşmama... ...önce gökyüzünden başlamak istiyorum. Gökyüzü mavi... ...yuvarlak bir sahan gibi... ...dünyanın üzerine geçirilmiş görünür. Hatta... ...içinizden çoğunuz... ...bunun direksiz nasıl durduğuna şaşırıp kalırsınız. Halbuki... ...gök bitmez tükenmez bir boşluktan ibarettir. Bu boşluğun içi güneşlerle, gezegenlerle doludur. Peki gezegen nedir? Güneş nedir? Evet nedir? Nedirler? En sade sözlerle size şimdi bunları anlatayım. Güneşler çevrelerine ışık ve sıcaklık saçan iri birer alev ateş parçalarıdır. Gezegenlerse bir zamanlar güneşler gibi ateş parçalarıyken zamanla üzerleri kabuk bağlamış büyük kütlelerdir. Bunlar sıcaklıklarını ve ışıklarını çevresine döndükleri güneşten alırlar. Tarifimi biraz daha basitleştireyim. Bahçelerde, kırlarda mutlaka rastlamışsınızdır. Tekerlek tekerlek örümcek ağları vardır. Hepiniz mutlaka evlerinizde mü? Bu örümcek ağları... Ne var? Ne dedi? Örümcek diyor. Nerede ne? Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay, Bir şey mi oldu Ay. hanım? Şey ben örümcekten pek korkarım da. Allah Allah. Ay. Söz Ay. temsili Ay. diyorum Sen hanım. Ol. Söz temsili oturun. Örümcekler bu ördükleri ağın ortasında otururlar. Yuvarlak olan bu gezegenler kendi güneşlerinin çevresinde bir yörüngede döner. Yuvarlak mı dedi? Evet dönerler. yuvarlakmış bu gezginler. Orta yerdeki örümcek güneş diyelim. Onun çevresinde dolana dolana büyüyen örümcek tellerinin üzerinde de birbirinden uzak şey olan ufak canım? ufak gezegenler. Olur tabii. Sen ne anlarsın? Susun diye. Bu yamıyorum. gezegenlerin hepsi kendi sislerinin içinde. Dünya'nın yuvarlak olduğuna, uzayın içinde top gibi dolaştığına bilinme sanımanın aklı ermiyordu ber. Güneşlerin diye dikkatimizi çeker. Sizler <gülüyor> pek tabii olarak <gülüyor> bir tekniği istiyor. Bir tekniğe başlamıyorsunuz. Ne denir mi? Halbuki. E, e, İlmi gerçekler bakalım. dünyamızın Hanef da bu içinde dünya bulunduğu uzayın genişliğinde binlerce Belki de milyonlarca güneş Neden ve gezegen çıktığımız zaman yuvarlanıp Biliyorum, denize düşmüyoruz Demin sonra sonra de söylediğim mi? gibi bu Aa. gezegenler yani kendi yöngelerinin çevresinde dönerler O güneşin çektiği... Şimdi hanımlar hanımlar lütfen anlamadığınız bir şey varsa bana sorunuz Yaradan Mevran koruyor da ondan sen hanım ben sana sormuyorum. Laf ile gürültü etmeyin. Hiç Erenköy tarafına gittiniz mi? Hanımlar. Koskoca ovalar, kırlar, Allah. göz alabildiğine Hanımlar. kadar denizler. Hı. İşte dünya o Sen değil mi? Bunun neresi yuvarlakmış? Gözüme mi inanayım, size mi? Allah Allah. Aa, yuvarlaktır el nasıl? Yuvarlak. Aksaray'dan tramvaya bin. Beyazıt'a kadar o koca yokuşları çıktıktan işte. sonra bir düzlük gelir. Çarşı kapısını geç. Türbeden aşağı bir iniş başlar. İşte yüz yuvarlağı. Hanımlar, hanımlar, Allah rızası için. Madem öyle ya. söyle bakalım, yuvarlak üstünden niye aşağı düşmüyoruz? Aa, ondan kolay ne var sanki? Hadi söyle. E hiç karpuzun kavunun üzerinde karınca gezindiğini görmediniz mi siz? Evet, doğru ya. E ya gördüm. Hanımlar, mi? lütfen, evet, evet. İzin verin de sözlerime devam edeyim. Tam sıra Allah kuyruklu yuza gelmişti. Demin söylediğim gezegenlerden başka. Güneşten pek ziyade uzaklaşan, uçarı tabiatlı bir takım gezegenler daha vardır. Bu kuyruklu yahut da perçemli dediğimiz sürtük gezegenler çok daha büyük bir yörünge çizerler. Evet hanımlar, Haley kuyruklu yıldızı 75 sene süren bu gök yolculuğunu çepeçevre yaparak güneşin yanından geçtikten sonra bu yıl Mayıs'ta bizim dünyamıza kuyruğuyla sürtünerek geçip gidecektir. Kuyruklunun başı bizden 23 milyon kilometre uzaklıktan geçecek. Kuyruğu bu boydan uzunsa bize dokunacaktır. Kuyruğun içinden geçeceğimiz hemen hemen muhakkak. Tehlikenin büyüklüğüne göre mahzenlere saklanmak gibi çareler ne kadar gülünç kalıyor. Farz ediniz ki bu dünya hacmi bakımından bir portakaldır. Bizde içim sıkıldı bu şimdi bu portakalın hiçim. üzerindeki. Hiçbir şey anlamıyorum. Mikros, ya, anlıyormuşsun verir. gibi dinle. Bu peysinin hanımına bak. Nasıl da anlıyormuş gibi dinliyor. Vallahi benim ya de gürültüden başım tuttu. Kıskın, Ay geldi mi kuşman abi. sizin kendinize mahsus bir takım rüya tabirleriniz vardır. Mesela Arap ateş pes haberdir. Ölü diri getirir dersiniz. Ben bu kuyruklu yıldız meselesiyle uğraşmaya başlayalı biraz sinirlerim bozuldu. Geceleri rahat uyuyamıyor, tuhaf, sıkıntılı rüyalar görüyorum. Birbiri peşi sıra gördüğüm bu rüyalar burada size bilhassa anlatılmaya değer. Bakalım bu rüyaları nasıl yorumlayacaksınız? Oğlum bu rüyayı gördüğün gecenin sabahı pencereden gökyüzüne bakıp üç defa bir rüya gördüm maşallah hayırdır inşallah dedin mi? <gülüyor> Vallahi ne yalan söyleyeyim. Böyle dediğimi pek hatırlamıyorum. Ha, ah şimdiki gençler ah. Tevekkeli her şeyden bet bereket kalktı. Kulluğumuzu bilemediğimizden her türlü belaya uğruyoruz. Ey ümmeti Muhammed buyurun bakalım işte kuyruklu geliyor. Şimdi ne yapacağız? Geçen akşam bir iki kitabın sayfalarını gözden geçirdikten sonra döşeğime uzandım. Zihnimde hep o hali Ateşli silahlardan fırlamış, gülleleri kaplumbağa hızında bırakacak bir uzay yırtan hızla bize yaklaşıyor. Pencereden dışarı bakıyorum. Bahar her tarafa beyaz papatyalarla sarılı, pembeli kır çiçekleriyle nakışlı küçük halılarını sermiş. Göz bu cennet manzarasıyla meşgulken, geniz baharın cana can katan nefeslerini kokuyor. Kulak o yeşil, o çiçekli bahçeden yükselen kuş sesleriyle coşuyor. Kendi kendime, ya Rabbi dedim, cennet kılığına bürünmüş olan bu dünya bir yıldızın zehirli kuyruğuyla zehirlenecek, bu canlılık sönecek, bu güllerin solacak, bülbüllerin sesi ebedi olarak susacak mı? Beyim. <gülüyor> Neyin var Bekir, ne oluyorsun? Baksanıza efendim. Avrupa'dan gelen haberler pek fenaymış. Herkes matemde. İnsanlar gazeteleri okuyup birbirlerine yorumlayarak ağlaşıyorlarmış efendim. Ağlama Bekir. Dur bakalım. Telaşa mahal yok. Sen gidebilirsin. Baştır. Gazeteleri okumaya başladım. Biri şöyle yazıyordu aleyin göründüğü günden beri yapılan rasatlar çok tasalandırıcı neticeler gösteriyor. Kuyruğu yapan gazlar içinde siyanürün miktarı tahminlerden çok fazladır. Siyanür renksiz, sert kokulu, zehirli, öldürücü bir gaz olmakla beraber hava içinde kıpkırmızı bir alevle yanmaya hazır olduğundan dünyaya dokunması her şekilde tehlikelidir. Bütün gazetelerin baş sütunları bu yolda ümitsizce, karamsar sözler, hükümlerle doluydu. Havadis kısmına geçtim. Korkum büsbütün arttı. Şöyle yazıyordu. Dünyanın felaketi ihtisas sahipleri tarafından teknik bir kesinlikle belirtildikten sonra halkın heyecanı son dereceyi buldu. Korkuların şiddetinden intiharlar başladı. Delirenlerin sayısı inanılmayacak bir derecededir. Buna benzer birçok tavsilat daha okuduktan sonra uyandım. Kendimi döşeğimde kanter içinde buldum Rüyamda gördüklerimi aklımdan çıkmadan hemen bir kağıda yazdım Birkaç gün sonra gene uykuya dalmışım Rüyamda yine uşağın Bekir'i görmez miyim? Zavallı korkusundan ağlıyordum Ne var Bekir? Efendim kıyamet bir şey kalmamış Alınız okuyunuz alınız Gazetelerden birini açtım. Gözüme ilişen ilk haberi okumaya başladım. Allah, ne korkunçtu. Bu gece gece yarısından iki saat sonra yer yuvarlığa Hale'in kuyruğuna girecektir diyordu. Saat daha henüz yedi. Demek ki olaya daha on dokuz saat var. Hadi sen git artık. Meraktan ölüyorum efendim. Allah aşkına bilgi veriniz. Yazılan her şeyi herkes bin türlü yorumluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne olur söyleyin. Dinle öyleyse Bekir. Rusya'dan telgraf. Kafkasya'nın güneybatı taraflarına... ...yağmur gibi göktaşı dökülüyor. Bu taşların açtığı delik ve yarıklardan... ...petrol yağları fışkırıyor. Hazar denizinin yüzeyinde biriken bu yağların parlamasından korkuluyor. Son haber. Rusya'dan telgrafla bildirilmiştir. Parlama oldu. Koca Hazar Denizi kırmızı isli bir laf çıkaran bir çanak maytaba halini aldı. Yangın güneyden Tebrizi, batıdan Trabzonu buldu. Manzaranın feciliği, korkunçluğu tabii felaketlerden hiçbir ile ölçülemez. Duydun işte Bekir. Yangın çıkmış. Büyük bir hızla ilerliyormuş. Trabzon alevler değilmiş. <gülüyor> Niye titriyorsun öyle? Samsun'da hısım akraba var efendim. Yangının oraya gelmesine hiçbir şey kalmamış. Bu gece Karadeniz tutuşursa ne yaparız? Ha? Ne yaparız? Avrupa'dan gelen haber denizlerin ...dünyanın batacağını yazıyor. Koş Bekir. Gazete al gel. <gülüyor> Evet. Bekir gazete almaya koştu. Bakalım gazeteler gene nasıl felaket haberleriyle doluydu. Aldım beyim. Ah! Eyvah! Ne olur beyim yüksek sesle okuyun da ben de dinleyeyim. Ne olur. Peki Bekir Londra 18 Mayıs. Avrupalı astronomlarca Haley Kuyruklu Yıldızı'nın müthiş bile adı verilen uydusunun dünyamıza düşeceği istikamet ve zaman kesin olarak tayin edilmiştir. Bu korkutucu olayın bugün öğleden sonra saat 3.46 dakika 17 saniye geç olması bekleniyor. Gerçekten başıma bir dönme geldi olacak felaketin korkunçluk derecesini tasarlayabilmek için ellerimi yüzüme kapatarak öylece kala kaldım. Beyefendi, kıyamet kopacağını anladım. Kaç saat sonra öleceğiz? Bari abdest alıp bekleyelim ha. Alafranga franka 7.20 geçiyor. Demek ki müthiş planın dünyaya düşmesine 9 saat 26 dakika 17 saniye kalmış. Helalleşmem gereken öyle çok insan var ki. Şimdi ben onları nerede bulayım? Çoluk çocuğuma hasret gideceğim Artık bu dünyada ümit yok mu beyim Ümit yok mu Ha? Katli batacak mıyız Galiba dünyanın her tarafı batmayacak ama Buralarda büyük bir tufan olacak Her tarafı sular kaplayacak İstanbul sular altında kalacak Öyleyse beyefendi ne duruyoruz Dünyanın batmayacak yerine kaçalım ha? Ben de öyle düşündüm ama Olmuyor ki Bekir Neden beyefendi neden Çünkü kurtulmak için Avustralya'ya Hiç değilse uzak doğuya kaçmak gerekir Halbuki önümüzde dokuz saat var İnsan bu zaman içinde İzmir'e bile gidemez ee, Öyleyse ne yapacağız efendim Bekleyeceğiz Başka çare var mı ee, Beyefendi Ben ölmeye öyle kolay kolay razı olamam ee, Elbet bir çaresini bulurum Yıkıl karşımdan aptal herif Bunca alemin bulamadığı çareyi sen mi bulacaksın ee, Beyefendi Aklıma bir şey geldi Geldi de nasıl söylesem size Sana geldi galiba Diyorum ki bahçeye büyük bir sandal hazırlasak Buralara su bastığı vakit içine girer otururuz Fena mı olur yani <gülüyor> Bekir o kıyametten bir sandal parçasıyla Kurtulabilir miyiz hiç e, Canım bir deneriz hiç olmazsa 5-10 kuruş sokağa atmış oluruz Hepsi bu Peki hadi git bir sandal bul Ama nafile telaş ediyorsun Kurtulmamız mümkün değil Uçtum beyim <gülüyor> Zavallı Bekir Zavallı insanlar Zavallı dünya. Hanımlar, hanımlar epeyce başınızı ağrıttım. Bugünlük bu kadar yeter. Bir hafta sonra tekrar şeref verirseniz ikinci konferansımda rüyamın yani sözümün sonunu getireceğim. Hepinize hayırlı günler. İrfan Gari. ...kadın düşmanı makaleleriyle ünlü bir kalem efendisi. Yıl 1910, İstanbul. Haley kuyruklu yıldızının dünyaya çarpacağı söylentileri almış yürümüş. Herkes korku içinde. İrfan Garip mahallesinin kadınlarını toplayıp... ...onlara kuyruklu yıldız konusunda bir konferans verir. Ancak... Konferansı dinlemeye gelen bir kadın İrfan Garib'in hayatını allak bullak edecektir. İrfan Bey. İrfan Bey. Sizi bir hanım arıyor beyim. Ee, sizi bir hanım arıyor dedim. Ne bakıyorsunuz öyle suratıma? Sizi bir hanım arıyor dışarıda. Şey... Be... be, be. Kimmiş? Beni mi? La havle. Ne bileyim ben? Dışarıda bir hanım. Bilmiyorum. Bir hanım arıyorummuş. Hadi İrfan, bekletme misafirin. Hadi. E, hadi. Buyurun efendim. Bir şey mi arzu etmiştiniz? E, ben Deniz İrfan Galip. Bu ne Bu mektup Bu mektup ne Siz kimsiniz Beyefendi Bu mektubu okuyunca şaşıracaksınız biliyorum Ama lütfen kızmayın bana Büyük korkumu sizden başka kimselerle paylaşamazdım O yüzden size yazmak cüretini gösteriyorum Ben antikalıklara meraklı bir kızım Ben antikalıklara meraklı bir kızım. Kime? <gülüyor> ne o gidiyor musun? E, e, evet. E, çok acele bir işim çıktı da. Kimmiş o hanım? E, kim? Hangi hanım? Koridordaki. A, ah şey, şeymiş. Hilal-i e ihanet topluyormuş. Koridorda. <gülüyor> gizli gizli. E, evet. Evet, evet. Beyefendi Kuyruğu içinden geçeceğimiz haber verilen Haley Yıldız'ı beni meraktan öldürüyor Ama bu merakımı Sırf büyük bir korkudan ileri geliyor sanmayınız Merakım Çoğu zaman korkuma galebe çalıyor Garip bir kızım ben Spor delisiyim ne yapayım ki Allah beni kadın yaratmış Dağlara çıkan Mısır'da piramitleri gezen Balonla uçan o kadınları gazetelerde okudukça Ne kadar imreniyorum bir bilseniz Bütün dertlerimi bu mektupta size anlatmak istemem Belki sonra hafifliğime hükmedersiniz Evde piyanom Udum nakış makinem var Ama bazen o kadar sıkılırım ki Hepsini pencereden atasım gelir Sokağa çıkmama bile izin vermiyorlar. Ben de bir çare buldum. Evimizin terasına çıkıyorum. Oradan yıldızlara bakıyorum. Günü geldiğinde burası bana Hale yıldızını incelemek için bir observatuar yerine geçecek. Ben de astronomiye en az sizin kadar meraklıyım. Ha, size bu mektubu yazmakla gösterdiğim cesareti bir siz bilmelisiniz bir de ben. Eğer duyarlarsa annem babam çok kızarlar. Gazetelerde kadınlar aleyhindeki makalelerimizi gördüm İşte kadın düşmanı bir bey dedim Mektubu yazmaya cesaret ettim Beni bir kadın değil kendiniz gibi bir erkek farz etmenizi rica ederim Öylelikle dost olabiliriz Birinci konferansınızı dinledim İkinciye de gelmeye çalışacağım Ama şimdiden sizden Haley hakkında bilgi rica ediyorum Bu mektubu getiren kadın yarın cevap almaya gelecektir Sizden büyük ama çok büyük bir ricam var Benim kim olduğumu araştırmaya kalkmayınız Kadın doğduğuna üzgün bir zavallı Kadın doğduğuna üzgün bir zavallı Kadın doğduğuna üzgün bir zavallı Hanımefendi, hakkımda gösterdiğiniz teveccühe layık olmak için yazacak söz bulamıyorum. Bendenizi ne acayip, ne güç ama ne mutlu bir hale düşürdünüz. Şu anda gönlümden taşanların hepsini yazsam... Olamaz. Olmaz. Çünkü pek ileri varmış, müsaadenizi kötüye kullanmış... Birbirimizi görmeden aramızda açılan bu mutluluk penceresini... ...daha ilk adımda kapatmış olurum. <gülüyor> i̇şte... ...işte bakınız ağlıyor. Hiç Bugüne kadar hiçbir kadın tarafından... ...acıları sorulmaya tenizül edilmeyen... ...bu savallı kalbimde... ...ateş almaya elverişli birikmiş... ...öyle bir sevme cevheri var ki... ...işte bilmeden siz ona dokundunuz. <gülüyor> bu sevme tabirini affet. Kabahat bende değil. Bu coşan ben değilim. Aşktır tabiattır İrfan İrfan Ne oldu oğlum İrfan İrfan Bir şey mi oldu oğlum Bir şeyim yok anneciğim Bir şey yok anneciğim Siz merak etmeyin Ağlıyorsun zannettim oğlum. Ben mi? Yok anneciğim. Öksürdüm sadece. Sadece öksürdüm. Siz istirahat edin. İstirahat buyurun. Recai! Recai! İrfan, hayrola bir şey mi oldu? Ah, gel Recai'cim, dolaşalım, yürüyelim. Bahar'ın kokusunu göğsümüze çekelim. Ne, ne diyorsun, dur canım. Gel, gel, içim içime sığmıyor. Öyle mesudum ki her şey, her şey bir mektupla başladı. Ah, bir mektupla. İrfan'cim, kardeşim, dur. Gel, dur, gel, kardeşim. gel. Ya dur, üstümü değiştireyim. Gir içeri hele, gir. Oh. Gir şöyle. Oh. Tövbe, tövbe. Hadi artık anlat ne oldu İrfan Neyin var senin Hadi anlat be kardeşim Ah dostum bilemezsin bilemezsin Tövbe estağfurullah Anlatmazsan bilemem tabi Hadi söyle ne var ne oldu Her şey Her şey bir mektupla başladı Ne mektup ah, Bu mektup Kara bulutları yırtıp Yeryüzüne süzülen bir güneş ışığı gibi kalbime aktı Beni baş döndürücü bir hızla dönen bir mutluluk girdabını attı. Aa, aa. Bu mektup mu? <gülüyor> Kim yazmış? Ne yazmış? O kursana birader. O kadın. Kim o kadın? Sevgilim. A A Ay, Ay senin bir sevgilin mi vardı? <gülüyor> Artık var. Artık benim de bir sevgilim var. Bu mektup bugün geldi. O kadın mı getirmiş? Aa, evet. O iyilik perisi getirdi. Ne yazıyormuş mektupta peki? Bir genç kızın safiyetini halel getirmeden... ...yüzsüzlük çirkefine düşmeden yazabileceği her şey. Yani üstü kapalı bir aşk mektubu. Ah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dostum. Benden Haley Kuyruklu Yıldız hakkında bilgi istiyor. Ve böylece küçük hanım... ...seni sevdiğini mi ima etmiş oluyor? Evet, evet. Peki kimmiş bu hanım? <gülüyor> Kadın doğduğuna üzgün bir zavallı. <gülüyor> <gülüyor> Adı kadın doğduğuna üzgün bir zavallı mı Mektubunu öyle imzalamış Peki sen tanıyor musun bu hanımı Hayır Daha o mutluluğa erişemedi ee? Ne e'si Ne kadar ruhsuz bir adamsın Recai Cık. Mektubu alır almaz Kalbim o ana kadar tatmamış olduğum ne sevinçlerle Ne mutluluklarla doldu Hemen cevap yazdım Dinle dinle dostum Kurak ruhumdan ne satırlar çağladı Mektubunuzda gösterdiğiniz Başka. saflığa aynen saflıkla cevap vereceğim. Şimdiye kadar hiç sevilmedim, çok özendim. Gençlerin gönüllerini saadetle dolduran sevda perisi benim gönlümde hiçbir vakit gerçek bir şekilde belirmedi. Bu hisler için o kadar yoruldum ki aşkı inkar edecek bir hale geldim. Ama siz onu işte şimdi gönlümde bir anda yaktınız, alevlendirdiniz falan filan. Burada onu nasıl tahayyül ettiğimi anlatıyorum. Heh, e, kimliğinizi araştırmamı istemiyorsunuz. E, kimliğini araştırmamı istemiyor. İşte bendeniz de bu noktada susuyorum. Emrinizi yerine getirmeye de söz veriyorum. Araştırmayacaksın yani. Hayır, hayır. O küstahlığı yapmayacağım. Kim olduğunu bilmeyeceksin. Evet, hayır. Evet mi, hayır mı? Hayır tabii. Bana öyle emrediyor. E nasıl olacak? Ne nasıl olacak? Yani bu aşk diyorum. Nasıl olacak? Kerem'le Aslı gibi. Tahir'le Zühre gibi Tövbe. dostum. Dillere destan bir aşk olacak bu. Masal gibi bir aşk. Bak bak mektubu Hı. nasıl bitirdim? Şu mektupta kullandığım dil serbestliğinden üzüldünüz ve alındınız. Affınızı dilerim. Sözlerinizden o kadar büyülendim ki cevabım da duygularımı gizlemeye, ihtiyatlı olmaya gücüm yetmedi. Zihnimden... Gönlümden kopan taşkınlıkları olduğu gibi kağıda geçirdim. İşte şimdi gene zihnimde, gönlümde, dilimde, kalemimin ucunda taşmaya hazır bir cümle var. Yazmadan duramayacağım. Gökyüzünü sizinle gözetlemek üzere beraber bulunmak mutluluğuna erişmeyi diliyorum. İrfan Galip Şey, şey olmuş da, güzel olmuş da ben tam anlayamadım. Şimdi sen bu hanımı tanımıyorsun. He he. O sana bir mektup yazıp ilanı aşk ediyor. <gülüyor> Böyle saf, temiz bir genç hanım ilk mektubunda ilanı aşk eder mi Recai? Valla çocuk gibisin. Tam tersi, tam tersi. Ama sen onun seni sevdiğini anlıyorsun. Yani sana öyle geliyor. Evet, evet. Ve bu mektubu yazıyorsun. Evet, evet. Biraz acele etmiyor musun dostum? <gülüyor> acele mi? Ne acelesi? Ah, yarın sabaha nasıl edeceğimi bilemiyorum Recai. Ama şey... Yüzünü bile görmemişsin bu hanımı. Ya ya çirkin bir şeyse? Olamaz. Bu duygulu satırlar tamam. çirkin bir insanın kaleminden dökülemez. Belki. Yani olabilir. Ama bu kadar acele etmesen. Hani bir süre yazışsanız. Bir denk düşürüp bu hanımla bir görüşseniz filan. Daha ilk mektubunda bir evlenme teklif etmediğin kalmış birader. Edecektim Recai. Ah. Edecektim de korktum. Bunu bir küstahlık olarak yorumlamasından... Mektuplarını kesmesinden korktum Kans, hadi hadi, hadi. Benim de Su getireyim mi ister misin Yok hayır Hayır istemem İşte böyle ses çıkacak İyi iyi İşareti biliyorsun Zili çalınca Ben de masayı devireceğim Evet e, e, hanımların ödünü patlatacağız <Gülüyor> Tamam mı Rüstem efendi Bitiyor beyim Ben işaret verince sende maytapları tutuşturacaksın Tamam efendim tamam Aman dikkat ete dikkat Siz hiç merak buyurmayın efendim Aha. Hoş geldiniz hanımlar Hoş gördük. Evet ee, Geçen konferansımızda müthiş bilanın Yeryüzüne düşmesine 9 saat kala Bekir'i iskeleye bir sandal almaya göndermiştim Sözümüz de orada kesilmişti <gülüyor> Buraya indirin. Buraya mı? Evet, buraya. Bir yanlışlık neyin olmasın. Oh, bana elimi mi öğreteceksin be adam? Buraya indireceksiniz. Yani şimdi buraya mı indireceğiz kayık? <gülüyor> evet, buraya indireceksiniz. Ne olacak? Ne ne olacak? Yani bu kayık burada ne olacak? Yahu sana ne be adam? Sen indirsene kayığı. Yok arkadaş olmaz. Ne olmaz kardeşim neden olmaz? Bak beyim bu kayığın yüzmesi için su gerek su. Yok canım. Burada kuyu bilem yok. Sana ne bir adam sana ne sana tamam, ne? Tamam ne varıyorsun tamam hadi in aşağı in Heh. in şöyle hadi in sen de hadi tut, tut. kaldır kaldır. Dışarıda gürültüler duyunca Bekir'in kayığı getirdiğini anladım. Biraz sonra paldır küldür içeriye. Beyefendi, beyefendi. Ne oldu Bekir? Kayığı aldım beyim. Ama görecektiniz neler çektim. O gazetede okuduğunuz yangın Karadeniz'e yayılmış. İskeleye biraz daha geç kalsaydım... ...satılık kayık bulamayacaktım. Freng'in bir tanesi... ...kayık, sandal ne bulursa çürük, çarık demeden satın aldı. Şirketin en eski vapurları bile satılmış beyim. Bekir'in açık gözlüğü sayesinde... ...elimize bir sandal geçirmiş olduğumuza şükrederken... Sokaktan bir gürültü koptu. Ilave, ilave, Koş Bekir, bir gazete alın. Başüstüne. Ay, Ay, ayol nereye gidiyor bu böyle paldır kuydu. Gazete almayı anneciğim. Siz ha. buyurun. Hane halkı hep benim odama doluşmuşlardı. Hepsinin yüzleri sapsarı titreyip duruyorlardı. Annem, dadım, yengem, hizmetçim. Bir an için kendi korkumu unutup... Onları acıdım. Buyurun beyefendi. Sesli oku oğlum biz de duyalım. Haley'in kuyruğuna girmemize pek az bir zaman kaldı. Ama bu olayın gerçekleşmesinden önce... ...yeryüzünün hemen üçte birine yakın kısmında... ...hayat toptan sönecektir. Doğuda başlayan yangın... Birkaç saat sonra batıdan başlayacak su taşmasıyla kavuşacak. Suyun ateşi söndüreceği tahmin ediliyor. Ama Atlas Okyanusu'nun o korkunç saldırısına uğrayan kıtalardan hayır kalmayacaktır. Suyla ateş Viyana hizalarında birbirlerini bulacaklardır. Beyefendi İstanbul ne olacak? Evet ne olacak? İstanbul kavuşma çizgisinin epey doğusunda kalıyor. Demek kavrulacağız. <gülüyor> e, rüyamda öyle gördüm efendim. Ateşte yanmaktansa suyu tercih ederim <gülüyor> Ne halklar edip duruyorsunuz Kim kavrulacak üstünüzde yorduğunuz şeylere bakın Aman sus ağzından yel alsın Telaş etmeyin Emet hanımcığım Beyefendinin anlattıkları hep rüya rüya Aa Allah. Bu nasıl rüya Hiç böyle min minhasıyla rüya mı olur Keşke hiç gelmeseydim İçim fena oldu Hanımlar eğer izin verirseniz Rüyamı anlatmaya devam edeceğim Et çocuğum et Avrupa ajanslarından arkası kesilmeden gelen telgraflar, İstanbul gazetelerinin çıkardıkları ilaveler felaket anının yaklaştığını herkese duyuruyordu. Sokaklardan gelen yaz iniltileri, işitilmesi yürekler götürmez bir dereceyi buldu. Artık birbirimize avutucu sözler söylemenin tesirsiz olduğunu anladık. Birdenbire ortalık kararmaya başladı. Bu vakitsiz karanlığa ne anlam vereceğimizi bilmezken, Bekir elinde son çıkan gazetelerle kapıdan içeri daldı. Beyim, şimdi aldım. Şunu bir okuyuver. Yangınla su taşmasının birleşeceği noktanın hesabında... ...yanlışlık yapıldığı anlaşıldı. Yeni hesaplara göre... ...yangının varışından çok önce... ...İstanbul su altında kalmış olacaktır. Ey vatan evlatları! Bu büyük dakikada birbirimize samimiyetle sarılarak... ...Allah'ın huzuruna barışık gidelim. Hep kusurlarımızı itiraf ederek... Birbirimizden af dileyelim. Hadi kucaklaşalım öpüşelim. Çünkü bir saatten ziyade ömrümüz yoktur. Evin içinde samimi bir kucaklaşma, bir ateşli sarmaş dolaştır başladı. Herkes birbiri aleyhinde gizliden gizliye reva gördüğü kötü sözleri, yalancılığı, kötü muameleyi, fena niyetleri birbirine açıklayarak, birbirinden af diliyordu dadım hizmetçimizle kucak kucağa ağlıyordu bir dakika bile kavga etmeden duramayan yengemle annem ağlayarak sevgiyle birbirlerinin kucağına atıldığını şaşkınlıkla gördüm hakkını helal helal olsun hakkını helal Helal olsun. Hakkını helal et bekir. Bey. Helal olsun. Vecir kardeşim, 5 yıldır size verdiğim sütlere hep su kattım. He? Evde hastanız olup da o fazla para verip, hali süt istediğiniz zaman bile yaptım bunu. Yoğurtlarım da hep ilenimdi. Beni affet. Hakkını helal et. Helal olsun. Benim kardeşim, helal olsun. Ben de sana kaç defa eksik para vermiştim. Helal olsun. <gülüyor> Bekir Bey kıvırcık diye hep keçi eti verdiniz. Tartı da hep yarı yarıya aldattırdım. Hakkınızı helal edin. Benden ya da helal olsun. <gülüyor> helal olsun. <gülüyor> ah, ya benim size verdiğim hileli yağlar. Kırmızı bibere karıştırdığım keremit tozları. Tartıda yaptığım hileler. Affedin ne olur. <gülüyor> helal Hakkınızı olsun, helal, helal edin. Olsun, helal olsun. Helal olsun. Hakkınızı helal edin de, helal köpeği. olsun helal olsun. Hadi bakalım bir şey kalmadı. Sandala yerleşelim. Hesaplarda 5-10 dakika yanılmış olabilirler. Annem, yengem, dadım çarşaflandılar. Hemen meydana birçok bohçe çıkardılar. Bahçede bir koşuşturmadır gidiyordu. Anne! Anne ne yapıyorsun? Bu kadar eşya sandala sığmaz. Şaşırdınız mı siz? Sağ kalırsak hepsi lazım. Sonra üşürüz. Eşyaları sandala yerleştirdiler. Kedimiz aslanla köpeğimiz Jolie'yi de bırakmaya razı olmadılar. Sandal ağzına kadar tıklım tıklım doldu. Ah kanaryam, ah kanaryam. O sarı, ne, mini kanaryamı nasıl bırakabilirim? Ya, bırakamam ya, asla, ya. bırakamam. Bırakmam kanaryayı, bu sabah ne güzel dövdüyordu. Diye haykırıp kanaryayı getirdi. Onu da sandalın içinde boş bulduğumuz bir yere yerleştirdik. Sanki eğlenceye gidiyor gibi sepetlerle yiyecek almıştık. Bir çuval ekmek çoktan sandala yerleştirilmişti bile. Umumi kardeşlik ilan edildiğinden haberi olmayan hain kedimiz Aslan, Kanarya'yı kötü kötü süzüyordu. Aman kahve takımını aldınız mı? Nereye gidersem gidelim kahvesiz yapamam. Başım tutar. Aman onu da alalım, bunu da alalım derken, sandalın içinde kıpırdayacak yer kalmamıştı. Bir küreye ben, bir küreye de emektar Bekir geçtik. O korkunç anı bekliyoruz. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor Hepsinin gözleri bende Benim gözümde saatte Bir an Cebimden çıkarıp saatime baktım Allah, Saniyeler nasıl da birbirini kovalıyor Of Sonumuz gelmişti işte Gözlerimi yumdum Kendimi ecele bıraktım İşte bitti Kıyameti andıran bir gürleyiş koptu Yer gök birbirine giriyor. Ah, hanımlar! Hanımlar! Bir dakika! Bir, bir dakika paniğe kapılmayın! Bir dakika! Hanımlar ne yapıyorsunuz? Yapmayın! Birbirinizi ezeceksiniz anne! Yapmayın! Lütfen! Lütfen ne yapıyorsunuz? Sakin olun! Bir dakika! Hanımlar! hanımlar. Hanımlar bu bir şaka, ben şaka yaptım, bu anlattıklarım rüya Lütfen, S sakin olun lütfen, sakin olun L Lütfen, bakın Dur anlattıklarım rüya. Ah bu nasıl rüyamış tarumar etti. Aynen. Evin camı çerçevesi hala zangır zangır titriyor. Allah'a çok şükür bu da geçti. Mübarek çarptı gitti değil mi? Ay. Allah bir daha göstermesin yavrum Bek korktu. Korkma yavrum korkma. Bedri'ye koş yavrum pencereden bak benim ev yerinde duruyor Korkma, ah. Korkma korkma. korkma, kusur, korkma. korkma. Merak etme Emet Hanımcığım duruyor duruyor. Ay. Ah. Hiçbir bir eksiği yok mu? Hiçbir eksiği yok takımıyla Allah. duruyor. Pencereye astığın göğüs sirkesi şişesi bile yerinden kıvıldamamış. Oh elhamdülillah çok şükür sana yarabbim. Ya. Yuvamız yıkılırsa oh. bir daha nereden yaptıracağız? Ha. Kolay mı yavrum kolay mı? Hasan efendi beni arayan oldu mu? Yok beyim. Bu saatte kim arayacak? Peki ben odamdayım arayan olursa haber ver Peki beyim <gülüyor> Tamam ah. Ne o? Marif Nazır'ını mı bekliyordun öyle çakı gibi fırladın? Sen miydin Recai? Evet benim Beyefendimiz pek memnun kalmadılar galiba Cevap bekliyorum Recai cevap Verdim ya işte benim Hayır O hanımdan cevap bekliyorum ha. Şu görmediğin sevgilinden. Evet, evet. Gelir gelir, merak etme. Birazdan görünür kara çarşaflı postacımız. Ee, nasıl gidiyor işte? Kötü Recai'cim. Bu hanım beni deli edecek. Aklımı kaybedeceğim. Allah saklasın. Ne oldu anlat hele. Küçük hanıma ne mektuplar yazdım, ne diller döktüm, nasıl yalvardım faydasız. Aklına haleyle bozmuş. Tövbe, hale hale tövbe, hale. Tövbe, hale tövbe kadar de. taş düşecek başımıza. Tövbe. Sus Allah saklasın. Ah, sonunda sert bir mektup döşendim ben de. Heh, ya ortaya çık ya da mektupları kes Ya benimle evlenirsin ya da kendimi öldürürüm dedim. Evlenme mi teklif ettin? <gülüyor> Delisin sen. Deliyim. Evet ben deliyim. Saçmalama. Kendine gel. İrfan. İrfan. İrfan diyorum. E... Aa, sus, Sonra konuşuruz. Sus, selam. Selam. Evet mektubu ee. İrfan Bey Efendiye verebilir misiniz ee. acaba? Bir dakika kendisine haber vereyim. Lüzumu yok efendim. Mektubu veriniz kafi. Ee. İrfan Bey, Aha, o mu geldi? He, şu mektubu bıraktı. Ah, ver, versene be adam. Ha. Anne, anne, Kalfa, Kapıyı açın, kapıyı açın. Bey, beyim ne oldu? <gülüyor> annem nerede, annem nerede? Ne var oğlum, hayırdır inşallah. Ha, evet dedi anne, evet dedi. Ne dedi? <gülüyor> evet dedi, evet dedi, evet dedi. <gülüyor> Kim dedi oğlum? Feriha Hanım ne anneciğim. Müstatbel geliniz. Feriha, bak, bak işte mektup. Hemen gidip isteyeceksiniz onu. Hadi hala duruyorsunuz. Çabuk çarşaf kalpa Kız istemeye gidiyorsunuz kız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi Benim evlenme meselesini bir felaket ve esirlik saydığımı bildiğiniz halde Madem ki bu eziyetime katlanmak istiyorsunuz Şu büyük cesaretinizden dolayı Bendeniz de sizi bu işkenceye layık görüyorum Evimiz Sultanahmet semtindedir Ali Rıza beyler diye sorulursa herkes tanır Annenizi gönderiniz Beni görsün, adet yerini bulsun. Feriha Davut. Feriha Davut. Feriha Davut. Not. Lakin bir şartım var. geldiğin yıldızın dokunma tehlikesi olan gecede... ...eğer felaketi savuşturmak kabil olursa... ...ondan sonra yerine getirilmesini rica ediyorum. Felaket saati geçmedikçe... ...duvamı açmamanız... ...bu şartın gereklerinden sayılacaktır. Feriha. Peki küçük hanım ona da peki. Ne oldu anne ne oldu? Aa, azıcık soluklanalım oğlum izin ver. Bırak soluklanmayı anlat ne oldu? Ne olacak? Gittik istedik işte. E ee, suratın niye asık? Büyük sözüme tövbe. Ben öyle kız hekimi tavırlı çok bilmiş bir kızı oğluma alamam. Ne? Anne nesi var pek mi çirkin? İki elim yanıma gelecek ne yalan söyleyeyim çirkin değil. Ama alımı yok soğuk çiği güzel Ne demek çiğ güzel Ne bileyim işte öyle derler ben de söylüyorum <gülüyor> Öyle söylüyorum da olmaz Kusuru neresindeyse haber ver Ay Allah övmüş yaratmış kusuru yok Boyu bosu kaşı gözü rengi gür saçları Allah için sevimli hepsi yerinde Eee <gülüyor> e, öyleyse Oğlum o kız bize gelmez işte o kadar daha fazla söyletme beni. <gülüyor> Anne beni meraktan öldüreceksin. Ne gördün ne duydunsa mutlaka söylemelisin. Anlatsana hadi. Yavrum İrfan o terbiyede öyle serbest bir kız bize yaramaz. Nesi var? Ne yaptı canım? Niçin söylemiyorsun? <gülüyor> ne yapacak? Dinle bak. Evlerini bulduk. Konak yavrusu temiz bak be Bizi gayet alafranga, güzel döşenmiş bir odaya aldılar. Biraz sonra ev kıyafetiyle yanımıza taze bir kız geldi. Ev kıyafeti ama gene şık. Başladı bizimle konuşmaya. Erkek gibi, usturuplu. Gayet güzel lakırdı söyledi. Eee, besbelli. Bize çıkacak kızın kardeşi olmalı dedi. Çok geçmedi kendisini tanıttı. <gülüyor> ne dese beğenirsin. Efendim, görmeye geldiğiniz kız ben Denizim. Annem de şimdi gelecek demez mi? Aa! Şaşıra kaldım. Hey sirge ya Rabbim, böyle anasından önce görücülerin yanına çıkan kız görülmüş mü? Dünyada işitilmiş şey değil. İrfan, gel. Vazgeçelim şu işten. <gülüyor> Vazgeçmek mi? Şaşırdın mı sen anne? Ben o kızın uğruna uykularımdan olmuşum. Sen sen vazgeçelim diyorsun. <gülüyor> Bu iş olacak. <gülüyor> ha! Bir de şartı varmış galiba. Beyefendi bilirlerdi. <gülüyor> Böyle şartta şurtta evlilik mi olur mu? Anne, anneciğim. <gülüyor> ne demişler? Almak da hak, bırakmak da. Bu işin sonu çapanoğlu çıkarsa <gülüyor> bırakıveririm be selam. Bana o mektupları yazan kızla birkaç gece beraber kalayım de. İsterse sonra kıyametler kopsun. Eh sen bilirsin evladım. Ama şu şartı söyle ne olursun. Çatlayacağım merakla. <gülüyor> Perşembe gecesi güve girmeyecek anneciğim. Hale'in bize çarpacağı sanılan gece yani. <gülüyor> Küçük hanımın şartı bu. Aman da benim çifte kumrularım maşallah maşallah tü tü tü tü ikiniz bir yastıkta kocayın inşallah Şom ağzdılar bu gece yıldız çarpacak diyorlar biz epey gün gördük kendi ölümüme acımam ama siz civanların murat alıp murat vermeden bu dünyaya bir şey olursa işte ona yanarım hmm. şarta uyarak ve yüksek affınıza sığınarak çekiliyorum. Biraz sonra Haley'i zehirli etiğinin ışıklarını yeryüzüne sererken huzurunuza çıkmak şerefine erişeceğim. Vah İrfan'ım vah yavrum. Kendi kendine için sıkılıyor galiba. Kocasının yanına gelmek için böyle uğurlu bir saat bekleyen gelin de hiç görmedim. Ama merak etme. Nasıl olsa onu artık nikahın altına aldım. Bir kere kapana girdi. O iş bitti. Bırakın bu sözleri Emet Hanım. Ortalıkta bir kuyruklu telaşıdır gidiyor. Bir takım halk parayla bin bir diriye girmişler. Evlerinde bahselleri hamamları bulunanlar saklanmışlar. Ayol Galata tüneline bile doluşmuşlar diyorlar. Bu konağın da hamamı var. Kaynanan hanım karar vermiş. Çarpma zamanı gelince hepimiz oraya gireceğiz. Biz de mi hamama gireceğiz? Gerdek orada mı olacak? Hayır. Senin şımarık hanımın. Ben hamama girmem. Biz böyle yukarıdan yıldızlara bakacağız demiş. Giriniz. Efendim, zehirlenme zamanı geldi. İşte nefes alma güçlüğü başladı. Ruhumun bütün damarlarımdan acı bir veda içinde çekildiğini hisseder gibi oluyorum. Allah aşkına artık yüzünüzü açınız. Hepimiz ölüyoruz. İlk uğruyu bari cennete varmadan önce dünyada göreyim. Evet efendim. Görmeden mektuplarından aşık olduğunuz o kız ben denizim. Şimdi söyleyiniz, kendisini görmeden, sorup soruşturmadan böyle bir kızla evlenmek cesaretini nasıl gösterebildiniz? Şey, ben mektuplarınızı okuyarak ruh halinizi keşfettiğime inanmıştım. Sizin fena bir insan olmanız mümkün değildi. Hepsi bu kadar. Hayır, bu sözleriniz samimi duygularınızı anlatmıyor. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim de işin aslına uymazsa siz reddedin. Anladığıma göre siz insan ruhunu iyi tanımıyorsunuz. Mektuplarımda ısrarla belirtmeye çalıştığım çirkinliğime hiç inanmadınız. Ve şairce bir zaafa düşerek tanımadan mektuplaştığınız bu kadınla bir kere evlenmeye karar verdiniz. Yenildiğiniz bu zaftan size ne zarar gelebilirdi? Büyük bir şey değil, biraz masraf. Geçinebilirsem ne ala. Geçinemediğim takdirde boş ol veririm ve selam. Almak da hak, bırakmak da dediniz. Evet, böyle dediniz. Evlenmemiz birkaç sebepten doğma. Bunların başlıcası, evlenme konusunda memleketimizdeki adetleri ikimizin de tenkit etmesidir. Siz mektuplarımı okuyunca, işte biraz söz anlatabilecek bir kız dediniz. Bendeniz de sizi görüp konferansınızı dinleyince... İşte fikrime yakın bir bey diye düşündüm. Ve sizin sabah kalkınca tabakasıyla ağzını entaresinin ön cebine koyarak çapaklarını mahalle kahvesinde ovalayan güruhtan olmadığınıza sevindim. Ben çocukluk hayatımı elden geldiği kadar uzatmak için evlenmeyi boyuna geri atmak istiyordum. Bunu yapabilirdim de. Ama bundan tamamiyle kurtulmam mümkün değildi. Nihayet annem ve babam beni kendi seçtikleri bir kocaya vereceklerdi. Sizinle evlenmek, affedersiniz, bence felaketlerin en ucuzu gibi göründü. Sizin ilginizi çekebilmenin tek yoluysa o mektupları yazmaktı. Böylece hem merakınızı uyandırmış hem de romantik bir insan olup olmadığınızı sınamış olacaktım. Ben o mektupları yazdım, siz de beni görmeden evlenmeye razı oldunuz. Sanırım ki yaptıklarımızdaki delilik bakımından ödeştik. Tam birbirimize layık karı koca olduğumuzu ispat ettik. Allah sonunu hayırlı getirsin. Aman ya Rabbi! Hiç böyle balkonda dam üstünde gerdek görme. Hep gelin söylüyor, oğlan dinliyor. Eskiden güveyler gelinleri söyletmek için saatlerce yalvarırlardı da gelin gene de ağzını açmazdı. Ben hacı babanıza üç gün lakırdı etmeye utandım. Adımı sordu da dilim tutuldu. Ay bir türlü emeti diyemedim. Biz ne alıkmışız meğer. <gülüyor> Yosmal Hanım, ortalık ağırdı. Siz hala birbirinize lakırdı imtihanı oluyorsunuz. Hadi aşağı indiniz, soyununuz, dökününüz adet yerini bulsun. Yangın kulesindeki köşk bekçileri bile yatıp uyudular Dedikoducuların şom ağızları kapansın Allah'a şükür ne kuyruklu gördük ne sorguçlu değil mi ya? <gülüyor> Aa, gerçekten sabah olmak üzere Hani Hale'in kuyruğundan geçecekti? Hani herkes toptan zehirlenecekti? Hale geçip gitti. Ama bana senin gibi eşsiz bir güzel, bir melek armağan edip gitti. Teşekkür ederiz Haley. Kuyruklu yıldız altında bir iski var. Hüseyin Rahmi Göktürk. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.